قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَقٍ قَالَ قُلْ اَمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمْ نَسْتَقِينَ رَوَهُ مُسْلِمْ Sadaka Resulullah Muhterem arkadaşlar Bu haftaki dersimizde inşallah Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerifini okudum. O hadisi şerif istikametinde inşallah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 anlamadığımız sürece hayatımızın o yönü hep karanlık gidecektir. Sahabeden Süfyan bin Abdillah Eftegafi radıyallahu anh hazretleri tanımak zorunda olduğumuz insanlardan birisi diyor ki ben bir defasında kainatın seyyidi hazreti Muhammed aleyhisselama dedim ki ya Resulallah İslam fil islami gavlen la eselu anhu ahadan gayrak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 daha la ilahe illallah cümlesinin döküldüğünü duyar duymaz, işitir işitmez, birdenbire aslandan kaşar gibi, akretten, yılandan ülkermiş gibi o sözden kaçtılar. O sözün altına girmek istemediler. Neden? Çünkü dilleri arattık. O sözün manasını çok iyi anlamışlardı. O söz hayatlarını değiştirecekti. O söz hayatlarına yeni bir çeki düzen verecekti. O söz de bir taahhüdün altına giriyorlardı bir taahhüdün altına imza atıyorlardı. Bizim dilimiz Arapça olmadığı için La ilahe illallah cümlesini çoğu zaman kavrayamayız. Çoğumuz kavrayamayız. La ilahe illallah cümlesini söyleriz ama hangi taahhüdün altına imza attığımızın farkında değiliz. Ya da hangi mesuliyetin sorumluluğunun altına girdiğimizin farkında değiliz. Arkadaşlar La ilahe illallah cümlesinin altında şu manalar yakmaktadır.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 hafif kullandıktan sonraki haliniz arasında fevkalade bir değişiklik olmadıysa, o hafif kullanmanın manası kalmamıştır. Alın atın o hafif. Kelime-i tevhid de böyledir. Kelime-i tevhidi, la ilahe illallah cümlesini söylemeden önceki hayatınızda, söyledikten sonraki hayatınız arasında fevkalade bir değişiklik olmadıysa, o kelimenin tek fazla kıymeti kalmamıştır. Sadece lafızda kalmıştır. Farz edin ki düşüyorsunuz. Niye ihtiyacınız var? Yorgana ihtiyacınız var. Ama elinize tesbih alıyorsunuz, bir köşeye çekiliyorsunuz, yorgan, yorgan, yorgan, yorgan, sabahtan akşama kadar tesbih çekiyorsunuz. Çektiğiniz bu tesbih, üsümenizi giderir mi? Gidermez. Susuzsunuz diyelim, susamışsınız, elinize tesbih aldınız, bir köşeye çekildiniz, böyle gece, sabaha kadar su, su, su, su, su, yüz bin tesbih çektiniz. Susuzunuz gider mi? Gitmez. kelime tevhid de böyledir.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 bizim girdirileceğimiz cennetin üç farkı ortaya çıkıyor. Bunlardan birisi, Hazreti Adem cennette ebedi kalmadı. Muayyen bir zaman sonra çıkarıldı. Fakat biz girdirileceğimiz cennette ebedi kalacağız. İkincisi, Hazreti Adem'in girdirildiği cennette yasak vardı. Bizim girdirileceğimiz cennette yasak yoktur. Her şey serbesttir. Üçüncüsü, Hazreti Adem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 Yapar mı bu dediğini? Yani gerçekten cennet vaad etti ama gerçekten dediğini yapacak bir Allah mı bu Allah? Haa işte onu tanıyacağız. İşte hadisi şerif bunu anlatıyor. Allah'a inandın de sana dost olur. Peki nasıl bir Allah? Nasıl bir Allah'a inanıyoruz? Onu biraz sonra arz edeceğim inşallah. Birincisi Allah'ı tanıyacağız. Ona itimat edeceğiz. İki, Allah'ın bize vaat ettiği cennet bizim gözümüzde acaba bir altın saat mesabesinde mi? Yoksa bir silgi mesabesinde mi? Eğer bir sildik kadar kıymetsizse Alaaddin'in tepesine gelmediğiniz gibi Allah'la böyle bir alışverişe girmesiniz. mi Ama Allah'ın size vaad ettiği cennet sizin gözünüzde bir kıymet ifade ediyorsa hiç tereddüt etmeden Alaaddin'in tepesine geldiğiniz gibi Allah için malınızı ve canınızı verirsiniz. Arkadaşlar biz şöyle söyleyeyim, kelime-i tevhidle esasen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 Ya Allah, Allah yarattı. Fakat yarattığı şeyle ilgilenmekten hayal etti, istintiyat etti de dünya işini bize bak. Eğitimden anlamaz o Allah. Elbette düğünümüze denmenize karışmaz o Allah. Elbette kılığımıza, kıyafetimize karışmaz o Allah. Elbette soframızın tanzibine karışmaz o Allah. Elbette yatak odamızın tefrişine karışmaz o Allah. Elbette cebimizdeki paranıza karışmaz o Allah. O sadece işte dünya yarattı ve işi bitti. Dinleniyor. Tıpkı, Allah korusun,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 Peygamberim sen onlara sorsan gökleri kim yarattı diye Allah yarattı derler. Kur'an'da ayettir bu. Demek ki Ebu Cehil ve çevresindekiler yeryüzünün ve göklerin yaratıcısı olan Allah'ı tanıyorlardı, Biliyorlar. Peki peygamberim sen onlara sorsan insanları kim yarattı? Le yabulun Allah. Derler ki Allah yarattı. Demek ki Allah'ı biliyorlar. Ama yeryüzünde bir takım tağutlara, bir takım putlara da hizmeti ya da onlara da ibadeti ve şu görüyorlardı. Hatta bunu şöyle izah ediyorlar. Bu Anikelen'de Allah anlatır. Mana buduhum illa liqarrabuna ila Allah zulfah. Biz bu putlara şunun için ibadet yapıyoruz. Bizi büyük Allah'a yaklaştırsın diye. Bakın Allah'ı tanıyorlardı. Allah'a inanıyorlardı ama yeryüzünde bir takım tağutlara da hizmeti meşgul görüyorlardı. Bir takım putlara, bir takım efendileri kabulden kaçınmıyorlardı. İşte biz bunlara müşrik diyoruz. Tabii ki böyle bir Allah yok kullanda.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 Ve zinayla ilginizi, irtibatınızı kesin ve zinaya yaklaşmayın der. Anlatır, anlatır, anlatır Cenab-ı Hak sonunda der ki ''Vallahu alimun diye verir. Ne ilgisi var da ne dersiniz? Ne ilgisi var dersiniz? Bir başka yerde Cenab-ı Hak namazdan bahseder. Namazın farziyetini anlatır. Ey Müslümanlar namazlarınızı mutlaka kılın der. Namaz tarzdır der. Arkasından bakarız ki ayeti kerime ''Vallahu gafurun rahîm'' diye verir.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 Benim Muaz bin Cebel'in üzerinde en çok düşündüğüm husus, onun Yemen'de İslam'ın suluş biçimi ve usulüdür. Yemen, arkadaşlar küfrün, şirkin, inkarın ve ilhadın sarmaş dolaş bulunduğu bir belledir. Hristiyanların beldesidir. Ebrehe'nin ülkesidir. Ebrehe Yemen'de validir. Habeş kralı, Necaşi'ye bağlı, %99'u Hristiyan olan, ehli kitap olan bir ülkedir. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam, Yemen'i İslamlaştığıma adına Hazreti Muaz'ı Yemen'e göndermeden önce onu dizlerinin dibine aldı. Hazreti Muaz'la şöyle tatlı bir sohbeti Allah Resulü yaptı. Kainatın Efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam, valisine Hazreti Muaz'a sordu. Ey Muaz, şimdi gideceğin yerde bir problemle karşı karşıya kalırsan problemini nasıl çözeceksin? neyle hükmedeceksin? Hazreti Muaz dedi ki, Allah'ın kitabına bakarım ey Allah'ın Resulü. Eğer bir problemle karşı karşıya kalırsam, önce Allah'ın kitabına müracaat eder ve problemi hallü fast ederim. Kainatın seyyidi yine sordu. Peki ey Muaz, problemin çaresini Allah'ın kitabında bulamazsan ne yaparsın? Dedi ki, Peygamberimin sünnetine müracaat ederim. Peki orada da bulamazsan? Eştehidu ra'yi, o zaman ey Allah'ın Resulü, Allah'ın kitabı ve peygamberin sünneti çerçevesinde, Allah'ın kitabı ve peygamberin sünneti istikametinde ihtihad ederim, karar verir, o şekilde problemi hallederim deyince kainatın seygidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam öpülesi dudaklarının arasından dişleri görünecek kadar güldü, tebessüm buyurdu ve şöyle dedi: Allah'ın Resulü'nün elçisine bu basireti kazandıran Rabbine hamdolsun dedi. Sonra kainatın efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam Hazreti Muaz'a şu tavsiyede bulundu. Ya Muaz, innaka satī qawman min ehli'l-kitab. Ey Muaz, sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. %99'u Hristiyan olan ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Fe'ud'uhum ila şehadeti en la ilaha illa Allah ve anni rasulullah.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 أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله ikinci olarak onları şuna çağıracaksın ki her gecede ve gündüzde Allah onlara 5 vakit namazı farz kılmıştır buna çağıracaksın feinhum ata'u lidalik eğer buna da itaat ederlerse yani hemen 5 vakit namazı kılmaya koyulurlar uygulamaya korlarsa fe'alimhum e An Allah fırfırda عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترت في فقرائهم. Ve namazı dakilmaya başladıkları andan itibaren onlara şunu söyleyeceksin ki Allah zenginlerden zenginlerinden alınıp fakirlerine verilmek üzere onlara zekatı fasik kılmıştır.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 hidayet edicidir ve Allah'ın dışında peygamber de dahil hiçbir varlık yoktur ki hidayet etme yetkisine sahip olsun Rabbimiz Celle Hazretleri en çok sevdiği peygamberi hakkında dahi ey peygamberim şüphesiz ki sen dilediklerini hidayete erdiremezsin dilediklerini murat ettiklerini hidayete erdiren ancak Allah'tır buyurur Allah veduttur en çok sevilen Allah'tır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 bir daha tekrar edeceğim, şöyle kısaca, ondan sonra özetleyeceğim. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam buyurmuşlardı ki, فَاسْتَقِيمُ كَمَا اُمِلْتَ Hadisin ikinci bölümü, <gülüyor> yani birinci bölümde Allah'ın Resulü, قُلْ اَمَنْتُ billah." Allah'a inandım de, sonra فَمَّاسْتَقِيمُ Sonra dost doğru ol buyurmuşlardı. Bir hadisi şerifte Kainat'ın seyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam buyururlar ki, Şeyyebetni Hudun ve ahavatuhu, Beni Hud suresi ve onun kardeşleri iştiyarlattı diyor. Kainat'ın seyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Acaba Peygamberimizi iştiyarladan hangi ayet kermeydi? Hud suresindeki hangi ayet kermeydi? İslam alimlerinin takdikiyle Peygamberimizi iştiyarladan ayet kerme şu ayet kermeydi. Fıstetin kemâ umirtâ ve men tâba me'ak ve lâ tadğav ve min dûnillâhi min âliyâ semmâ lâ tunsarû sedekallâhul azîm İşte kainatın seyidi Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın saçlarını ağartan onun sakallarına ak düşüren onun derini büken ve onu ihtiyarlatan ayet-i kerime bu ayet-i kerimeydi. Bakınız ayet-i kerimesinde Rabbimiz Cellevara Hazretleri Kainat'ın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a şöyle buyuruyordu. Ey Peygamber! فَسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Bu peygamberi ihtiyarlatmaz. Zaten peygamberimiz dost doğru idi. Zaten kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam Allah'a imanla dop dolu idi. O zaten Cenab-ı Hakk'a olan vazifesini bir hakkın ifa ediyordu. Ama Peygamberimizi atan kısım ayetin bundan sonraki bölümündeydi. وَمَنْ taba maak. <مَعْق> bir de ey Peygamber, sen dost doğru olduğun gibi sana tabi olmuş tevbe eden müminleri de dost doğru hale getir. İşte Peygamberimizin berini büken nokta burasıydı. Yani kainatın Seyidi Hz. Muhammed Aleyhisselam çevresindekileri de kendisi gibi dost doğru hale getirmek zorundaydı.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 Ateş sizi yakalayacaktır. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَا ثُمَّ لَا Eğer siz zalimlerle uzlaşma içine girer, zalimlere meylederseniz, o zaman ne dostunuz var ne de yardımcınız. Allah'tan başka dostunuz da yardımcınız da yoktur. Dostsuz ve yardımcısız kalırsın. İşte kainatın seyyidi Hz Muhammed Aleyhisselam'ın belini büken, saçlarını ağırtan ayeti kerime bu idi. Sen ey peygamber,